Türkiye 11 11.si diyor. El ihtilat yusabbib intişar al-amrad al-wabaiyya. İhtilat diyor. Yani bunun deme, neyi demek istiyor? Es hastalıkları. Gerçekten bu ihtilat bu gençlerin birbirleriyle temas kurmaları ve Allah korusun genç kız başkasıyla böyle bir şey yaptıysa veyahut da genç oğlan başkasıyla böyle şey ve bu. bunda bir hastalık varsa hemen o kıza veyahut otta o kızın hastalığı o erkeğe ne olur? Naklediliyor. Ve Allah korusun o hastalık onun ölümüne kadar o kişiyi veyahut da o kişileri ne yapıyor? Gitmesine sebep oluyor. Ey ölüyorlar. El-Thâni aşar ihtilatın ise bir rical Bu ihtilat diyor yani İffeti ne yapıyor? İffet perdesini yırtıyor. Namus diye bir şey kalmıyor. Allah korusun. Alalım mı, alalım mı? 42 dakika oldu. Tamam. Vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. İnşallah Allah Celle Celalü ömür ve saharet verirse bu konuya tamam. devam edeceğiz. İnşallah. Dear, وعلى يا ألي وسلم جميعاً سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب